Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Visteria Köşkü 1. Bay John Scott Eccles'ın başından geçen tuhaf olaylar Notlarıma baktığımda her şeyin 1892 yılı Mart ayının sonlarına doğru soğuk ve rüzgarlı bir günde başlamış olduğunu görüyorum. Öğle yemeğine oturduğumuz sırada bir telgraf gelmiş, Holmes aceleyle bir cevap karalayıp göndermişti. Bu telgrafla ilgili bir şey söylememiş olsa da meseleyi aklından çıkaramadığını anlayabiliyordum. Yemekten sonra yüzü düşünceli bir hal almış, ateşin karşısına geçip piposunu tüttürürken elindeki mesaja ara sıra göz atmaktan geri durmamıştı. Neden sonra dönüp gözünde muzip bir pırıltıyla bana baktı. ''Watson seni bir edebiyatçı sayabiliriz değil mi?'' dedi. ''Acayip sözünün karşılığı nedir sence?'' ''Garip, sıra dışı.'' diye cevap verdim. Holmes bu açıklamadan tatmin olmamıştı. Kesinlikle fazlası da var dedi. Bana trajik ve korkunç bir şeyleri çağrıştırıyor. Dertli okurların yaralarını dağladığın o hikayelerini düşünürsen acayip sözünün ardından nasıl çoğu zaman suç dünyasının geldiğini de fark edersin. Örneğin şu kızıl saçlı adamların küçük macerasını hatırla. Başlangıçta ne kadar acayip görünüyordu değil mi? Ama sonunda altından başarısız bir soygun girişimi çıktı. Ya da portakal çekirdekleriyle ilgili acayip meseleyi düşün. Sonunda bir komplo planı olduğunu öğrenmiştik, değil mi? Bu kelime beni her zaman tedirgin ediyor. Elindeki mesajda bu mu var? diye sordum. Telgrafı yüksek sesle okudu. Başımdan inanılmaz acayip olaylar geçti. Size danışabilir miyim? Scott Eccles, Karen Cross Postanesi. Erkek mi, kadın mı? diye sordum. Elbette erkek. Hiçbir kadın ödemeli telgraf göndermez. Kendisi bizzat çıkıp gelir. Görüşmeyi kabul edecek misin? Sevgili dostum Watson, Albay karu terse içeri tıktığımızdan bu yana nasıl sıkıldığımı biliyorsun. Zihnim yapması gereken işe koşulmamış bir hız makinesi gibi paramparça oluyor. Hayat çok sıradan, gazeteler renksiz, cesaret ve aşk, suç dünyasını hepten terk etmiş sanki. O halde ne kadar basit olursa olsun yeni bir meseleye atılıp atılmayacağımı sorman anlamsız değil mi? Bu arada yanılmıyorsam müşterimiz de geldi zaten. Önce merdivenlerde ölçülü ayak sesleri duyuldu. Ardından da içeri, iri yarı, uzun boylu, favorileri kırlaşmış, saygın görünümlü bir beyefendi girdi. Derin yüz hatları ve kibirli tavırlarından bütün hayat hikayesi okunuyordu neredeyse. Tozluklarından altın çerçeveli gözlüklerine kadar her halinden bir muhafazakar, bir kilise adamı ve iyi bir vatandaş olduğu anlaşılıyordu. Ama kabarık saçları, öfkeyle kızarmış yanakları ve sabırsız tavırlarına bakılırsa son zamanlarda yaşadığı bazı alışılmadık olaylar her zamanki sakin tabiatını bozmuş olmalıydı. Başımdan son derece tuhaf ve sevimsiz olaylar geçti Bay Holmes diye söze girdi adam hiç vakit kaybetmeden. Ömrüm boyunca böyle bir duruma düşmemiştim. O kadar yanlış, o kadar ahlak dışı ki bir açıklama bekliyorum. Bunları söylerken burnundan soluyordu. ''Lütfen oturun Bay Scott Eklis, dedi Holmes yumuşak bir sesle. ''İlk olarak neden bana geldiğinizi sorabilir miyim?'' ''Bakın beyefendi, bu mesele polisi ilgilendirecek cinsten değil. Ancak dinleyince siz de anlayacaksınız ki olduğu gibi bırakmaya da gelmez.'' Aslında özel dedektifler hiç doğuşlandığım de türden insanlar değiller ama ne yazık ki isminizi duyduktan sonra... Doğrudur. Pekala. Şimdi de neden hemen gelmediğinizi soracağım. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Holmes saatine baktı. Saat ikiyi çeyrek geçiyor, dedi. Telgrafınız ise saat birde gönderilmişti. Ama halinize bakılırsa uyanır uyanmaz buraya gelmiş gibisiniz. Müşterimiz taranmamış saçlarını düzeltti. Tıraşsız çenesini sıvazladı. ''Haklısınız Bay Holmes. Üstüme başımı aldırmadan çıkıp geldim. Tek istediğim bir an önce o evden kurtulmaktı ama buraya gelmeden önce bazı araştırmalar yapmadım da değil. Emlak bürolarına gittim. Bay Garcia'nın kirasına düzenli olarak ödediğini, Visteria Köşkü'nde herhangi bir sorun olmadığını söylediler.'' ''Yapmayın beyefendi.'' dedi Holmes gülerek. ''Siz de dostum Dr. Watson gibi hikayelerinizi yanlış yerden anlatmayı seviyorsunuz galiba. Şimdi lütfen.'' Düşüncelerinizi toparlayın ve sizi böyle saçınız başınız dağınık halde tavsiye ve yardım istemeye getiren olayları sırasıyla ve eksiksiz anlatmaya başlayın. Müşterimiz dağınık haldeki kıyafetlerine utanarak baktıktan sonra konuşmaya başladı. Çok kötü göründüğüme eminim Bay Holmes. Hayatım boyunca başıma böyle bir şey gelmedi. Ama bu tuhaf meseleyi anlattıktan sonra sizin de bana hak vereceğinize şüphem yok. Konuğumuz tam hikayesine başlıyordu ki dışarıda bir gürültü koptu. Sonrasında Bayan Hudson kapıyı açarak iri yapılı, resmi kıyafetli iki adamı içeri buyur etti. Aralarından biri, Scotland Yard'ın enerjik, cesur ve kendince başarılı sayılabilecek memurlarından müfettiş Gregson'dı. Holmes'ün elini sıktıktan sonra yanındaki arkadaşını, Surrey Karakolu'ndan müfettiş Bynes'i de tanıştırdı. İkimiz av peşindeyiz Bay Holmes ve izler burayı gösteriyor. Müfettiş Bulldog gözlerini ziyaretçimize çevirdi. Popham Malikanesi'nden Bay John Scott Eklis siz misiniz? Evet, biz de sabahtan beri sizi arıyorduk. İzini telgraftan yakaladınız herhalde, dedi Holmes. Kesinlikle, Bay Holmes. Kerin Cross postanesinde kokuyu alıp buraya kadar geldik. Peki ama beni neden takip ettiniz? Benden ne istiyorsunuz? Dün gece Asher yakınlarındaki Visteria Köşkü'nde sonu Bay Aloysius Garcia'nın ölümüyle biten olaylarla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bay Scott Eklis. Müşterimiz şaşkın gözlerle oturduğu yerde doğruldu. Yüzü renkten renge giriyordu. Ne dediniz? Öldü mü? Evet bayım öldü. Peki nasıl olmuş kaza mı? Cinayet en azından öyle görünüyor. Yüce tanrım bu korkunç. Yoksa beni mi suçluyorsunuz siz? Ölen adamın cebinden size ait bir mektup çıktı. Anlaşılan dün geceyi onun evinde geçirmeyi planlıyormuşsunuz. Evet oradaydım. Demek siz de kabul ediyorsunuz. Resmi evraklar çıkıvermişti. Acele etme Gregson, dedi Sherlock Holmes. Senin tek istediğin doğru bir ifade, değil mi? Tabii Bay Scott anlatacaklarının aleyhine kullanılabileceğine dair uyarmakta da görevimdir. Zaten Bay de siz içeri girdiğiniz sırada anlatmaya başlamıştı. Watson, sanırım şimdi bir Brandi Soda hiç fena gitmez. Pekala beyefendi, size tavsiyem hikayenizi yeni misafirlerimiz hiç yokmuş gibi rahatça anlatmaya başlamanız. Müşterimiz Brandy'yi bir dikişte içince yeniden yüzüne renk geldi. Müfettişin not defterine şüpheli bir bakış attı ve sıra dışı hikayesini anlatmaya koyuldu. Ben bekarım diye söze girdi. Ama sosyal yanım kuvvetli olduğu için çok sayıda dostum var. Kensington-Umberland Mahallekanesi'nde yaşayan eski birey imalatçısı Melville ailesi de bunlardan biri. Garcia adındaki o genç adamla tanışmam da orada oldu. Bay Garcia anladığım kadarıyla İspanyol kökenliydi ve büyük elçilikle bağlantıları vardı. Dilimizi mükemmel konuşuyordu ve hayatımda gördüğüm en düzgün, en cana yakın insanlardan biriydi. Bu genç adamla aramızda yakın bir dostluk oluşmuştu. O da benden hoşlanmışa benziyordu. Tanışmamızdan iki gün sonra beni görmek için Lee'ye geldi. Laf lafa açtı ve nihayet beni, Esher ile Oakshot arasındaki evi Visteria Köşkü'nde birkaç gün geçirmeye davet etti. Dün akşam bu davet üzerine Esher'a gittim. Ev halkını bana önceden anlatmıştı. Her işine koşan, kendi memleketinden sadık bir uşağıyla birlikte yaşıyormuş. Bu adam da İngilizce biliyormuş ve bütün ev işlerini o hallediyormuş. Bir de seyahatleri sırasında karşılaşıp yanına aldığı ve nefis yemekler hazırladığını söylediği melez bir aşçı varmış. Sureyn göbeğinde daha tuhaf bir ev halkı olamayacağını söylemiş. Ben de ona katılmıştım. Ama sandığımdan daha büyük garipliklerle henüz karşılaşmamıştım. Asher'ın yaklaşık 2 mil güneyindeki köşke arabayla gittim. Yoldan biraz uzak olan ev köşeli bir yapıya sahipti. Ve dış kapıya doğru kenarları yüksek fundalıklarla kaplı bir yol kıvrılıyordu. Eski yıkık dökük bir evdi ve görünüşe göre hiç de bakım yapılmamıştı. Fayton lekeli ve aşınmış kapının önünde durduğunda fazla tanımadığım bir adamı ziyaret etmekle iyi edip etmediğimi düşünmeye başlamıştım. Neyse... Beyefendi kapıyı kendi açtı ve beni içtenlikle karşıladı. Sonra melankolik görünümlü, esmer uşak ortaya çıktı ve çanta alarak beni kalacağım odaya çıkarttı. Evin oldukça kasvetli bir havası vardı. Akşam yemeğini baş başa yedik. Ev sahibi bana hoşça vakit geçirtmek için elinden geleni yapıyor olsa da konuşurken sürekli daldan dala atladığı ve ara sıra anlaşılmaz şeylerden bahsettiği dikkatimden kaçmamıştı. Parmaklarıyla masada ritim tutuyor, Ara sıra tırnaklarını yiyor, her halinden sabırsız ve gergin olduğu anlaşılıyordu. Yemek derseniz berbattı, servis ise ondan da beter. Ruhsuz uşağın kasvetli varlığı da bizi canlandıracak gibi görünmüyordu. İnanın o akşam boyunca birçok kez Li'ye dönmemi sağlayacak bahaneler bulmaya çalıştım. Beylerin soruşturmasıyla bağlantısı olabileceğini düşündüğüm bir şey geldi aklıma. Gerçi o anda üzerinde durmamıştım ama sizin ilginizi çekebilir. Yemeğin sonuna doğru uşak bir mesaj getirdi. Ev sahibinin okuduktan sonra daha da tuhaf davranmaya başladığını fark ettim. O vakitten sonra artık şirinlik yapmayı da bıraktı. Düşüncelere dalmış bir halde sigarasının birini söndürüp birini yakmaya başladı. Saat 11'i vurunca yatma zamanı geldiğine sevinmiştim. Bir süre sonra Garcia kapımda belirdiğinde o da karanlıktı. Zili çalıp çalmadığımı sordu. Çalmadığımı söyledim. O da beni gecenin bu saatinde rahatsız ettiği için özür dileyip gitti. Sonra yeniden yattım ve deliksiz bir uyku çektim. Şimdi hikayemin asıl inanılmaz kısmına gelebilirim. Uyandığımda gün çoktan ağırmıştı. Saatime baktım 9'a geliyordu. Oysa beni saat 8'de kaldırmalarını söylemiştim. Yataktan fırlayıp zili çalarak uşağı çağırdım. Ama ses seda çıkmadı. Tekrar tekrar çalmama rağmen gelen giden olmuyordu. O anda zilin çalışmadığına karar verdim ve hemen üstüme bir şeyler geçirerek aşağı indim. Ortalıkta kimselerin olmadığını görünce nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Salonda seslendim cevap gelmedi. Bütün odalara baktım kimsecikler yoktu. Bay Garcia önceki gece kendi yatak odasını da göstermişti bana. Gidip kapısını çaldım yine cevap yoktu. Ben de kapıyı açıp içeri girdim. Oda boştu ve yatak bozulmamıştı. O da diğerleriyle birlikte gitmiş olmalıydı. Yabancı ev sahibi, yabancı uşak, yabancı aşçı gece hepsi kaybolmuştu. Visteria Köşkü'ndeki ziyaretim işte böyle sona erdi. Sherlock Holmes bu sıra dışı olayı koleksiyonuna katmış olmanın zevkiyle ellerini ovuşturuyor, kıkırdıyordu. Bütün bunlar daha önce yaşanmamış benzersiz şeyler dedi nihayet. Peki sonra ne yaptığınızı sorabilir miyim acaba? Öfkeden kudurmuştum. İlk aklıma gelen kötü bir şakanın kurbanı olduğumdu. Eşyalarımı toplayıp kapıyı arkamdan çarparak çantamı elimde Asher'ın yolunu tuttum. Köyün en büyük emlak bürosu olan Alan kardeşlere uğradım ve evin bu büro tarafından kiralandığını öğrendim. Bütün bu oyunların sadece beni aptal konumuna düşürmek için değil, aslında kiradan kurtulmak için olabileceğini düşünmek bile istemiyordum. Takdir edersiniz ki Mart'ın sonlarına geliyoruz, kira ödeme tarihi yaklaşıyor. Ama bu teori de boşa çıktı. Emlakçı evdeki gelişmeleri anlattığım için bana teşekkür etti ama kiranın önceden ödenmiş olduğunu söylemekten fazlasını yapamıyordu. Bunun üzerine ben de şehre gidip İspanyol Büyükelçiliğine uğradım. Adamı orada da tanımıyorlardı. Garcia ile ilk kez karşılaştığım yer olan Melvin'in evine gittim. Ama onlar adamı benden bile az tanıyorlardı. Nihayet telgrafıma cevap alınca size geldim. Sizin en zor durumlarda bile tavsiye verebileceğinizi duymuştum. Ve şimdi sayın müfettiş, odaya girdiğinizde söylediklerinizden anladığım kadarıyla hikayeyi devam ettirmeye niyetiniz var. Ve ortada korkunç şeyler dönüyor. ''Sizi temin ederim ki söylediğim her şey doğrudur ve adamın sonu hakkında başka bir şey bilmiyorum. Şimdi tek istediğim, mümkün olan her şekilde kanuna yardım etmek.'' ''Bundan eminim Bay Scott Eklis, eminim.'' dedi müfettiş Gregson, ''seveceğim bir şekilde.'' ''Söylediklerinizin bizim bildiklerimizle uyuşmayan bir tarafı olmadığını da ekleyeyim. Örneğin siz yemekteyken gelen şu not, adamın notu ne yaptığına dikkat ettiniz mi?'' ''Evet beyefendi.'' Buruşturup ateşe attı. ''Buna ne dersiniz bay bayınız?'' Dedektif Binance, şişman, tıknaz, pancar suratlı bir adamdı. ile alnı arasında neredeyse tamamen kaybolan gözlerinin olağanüstü bir ışıkla parlamaya başladığını görebiliyordum. Gevşek bir gülümsemeyle cebinden katlanmış ve bozarmış bir kağıt parçası çıkardı. Çocuk oyuncağı oldu Bay Holmes, bunu ızgaranın arkasında buldum. Holmes gülümseyerek memnuniyetini belirtti. Böyle küçük bir kağıt parçasını bulmak için evin altını üstüne getirmiş olmalısınız. Haklısınız Bay Holmes, ben böyle çalışırım. Okumamı ister misiniz Bay Gregson? Londra'lı müfettiş başını salladı. Not: Bildik, krem rengi kağıda yazılmış ve üstünde hiç su izine rastlanmadı. Kağıt tam tabakadan kısa bıçaklı bir makasla ikiye bölünmüş. Sonra üç kez katlanıp mor mühürle kapatılmış ve mühür düz oval bir nesneyle bastırılmış. Gönderen kişi Visteria Köşkünden Bay Garcia. Şöyle yazıyor: "Kendi renklerimiz yeşil ve beyaz." Yeşil açık, beyaz kapalı. Ana merdiven, birinci koridor. Sağdan yedinci, yeşil çuha. Acele, di. El yazısı bir kadına ait ve sivri uçlu bir kalem kullanılmış. Ama adres ya başka bir kalemle yazılmış ya da başka biri yazmış. Gördüğünüz gibi harfler daha kalın ve dolgun. İlgi çekici bir yazı, dedi Holmes. Mesaja şöyle bir göz attıktan sonra. Sizi tebrik etmeliyim bay bayınız. İncelemede gösterdiğiniz dikkat gerçekten takdire değer. Belki önemsiz birkaç ayrıntı daha eklenebilir, o kadar. Örneğin şu oval mühür konusunda haklı olabilirsiniz. Başka ne böyle bir iz bırakabilir ki? Makas ise katlanabilen türden bir tırnak makasıymış. Kısa kesiklere bakıldığında her birinde aynı eğim olduğu görülebiliyor. Taşra dedektifi kıkırdadı. Ben ne var ne yok gördüğümü sanıyordum ama anlaşılan fazlası da varmış, dedi. Şu kadarını söyleyebilirim. Nottan fazla bir şey çıkaramasam da bir işler dönüyor ve her zamanki gibi bu işte bir kadın parmağı var. Bu konuşma boyunca oturduğu yerde kıvranıp duran Bay Scott Eklis, ''Notu bulduğunuza sevindim. En azından anlattıklarımın doğru olduğunu gösteriyor.'' dedi sonunda. Ama lütfen şu noktayı kaçırmayın. Hala Bay Garcia'nın ve ev halkının başına neler geldiğini bilmiyoruz. ''Garcia meselesi'' diye söze girdi Gregson. ''Bitti sayılır.'' Bu sabah evinden bir mil kadar ötedeki okşot bahçelerinde ölü bulundu. Bir kum torbası ya da ona benzer bir aletle kafası darmadağın edilmişti. Söz konusu yer pek işlek bir yer değil. Çeyrek millik bir alanda hiç yerleşim yok. Önce arkadan darbe almış ama saldırgan adam öldükten çok sonra bile vurmaya devam etmiş. Anlayacağınız hunharca işlenmiş bir cinayet bu. Suçluya ait ayak izi ya da herhangi bir ipucuna rastlanmadığını da ekleyeyim. Soyulmuş mu peki? Hayır, soygun girişiminde bulunulmamış. Ne kadar acı, ne kadar korkunç ve acı, dedi Bay Skoteklis sesi titreyerek. Buna yüreğim el vermiyor. Bir ahbabım gece gezintisine çıkıyor ve sonu böyle üzücü bitiyor. Peki ama benim bununla bağlantım ne düzeyde olacak? Çok basit beyefendi, diye cevap verdi müfettiş Bynes. Maktulün üstünde bulunan tek belge, öldüğü gece kendisine uğrayacağınızı bildirdiğiniz bir mektup. ''Zaten ölen adamın adını ve adresini de sizin gönderdiğiniz bu mektuptan öğrendik. Evine ilk gittiğimizde saat sabahın dokuzuydu ve içeride ne sizi ne de bir başkasını bulabildik. Bunun üzerine Bay Gregson'a telgraf çekerek biz Visteria Köşkü'nü araştırırken sizi Londra'da takip etmesini istedik. Daha sonra ben de şehre gelip Bay Gregson'a katıldım ve sonra doğruca buraya geldik. ''Bana kalırsa'' dedi Grexson ayağa kalkarak meseleyi resmiyete dökmenin zamanı geldi. Bay Scott Eklis, Bizimle birlikte karakola gelip yazılı ifade vereceksiniz. Elbette, hemen gelirim. Ama bu meseleyle sizin de ilgilenmenizi istiyorum Bay Hormes. Gerçeği bulmak için hiçbir masraftan ve zahmetten kaçınmayın lütfen. Dostum taşralı müfettişe döndü. Herhalde sizinle iş birliği yapmamızda bir sakınca yoktur. Bay bayınız. Bilakis, onur duyarım efendim. Buna emin olabilirsiniz. Anlaşılan işinizi çok seri ve zekice icra ediyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Acaba adamın ölüm saatiyle ilgili bir ipucu bulundu mu? Saat birden beri oradaymış. O saatlerde yağmur yağmıştı ama ölümü yağmurdan önce gerçekleşmiş. Bu kesinlikle imkansız bay bayınız diye atıldı müşterimiz. Yanılıyor olamam. O saatte yatak odamda konuştuğum kişinin o olduğuna yemin edebilirim. İlginç ama imkansız değil dedi Holmes gülümseyerek. İpucunuz var mı diye sordu Gregson. İlk bakışta bazı görülmedik, ilgi çekici özellikleri olsa bile fazla karmaşık bir vaka olmadığı ortada. Ama son kararımı vermeden önce başka deliller de bulmam gerekiyor. Sırası gelmişken, Bay bye'nız, evi incelediğinizde bu nottan başka dikkat çekici bir şeyler buldunuz mu? Dedektif dostuma tuhaf bir bakış attıktan sonra, ''Oldukça dikkat çekici birkaç şey daha vardı.'' dedi. ''Belki karakoldaki işin bittikten sonra gelip fikrinizi bizzat belirtme nezaketini gösterirsiniz.'' ''Hizmetinizdeyim.'' dedi Sherlock Holmes zili çalarken. ''Beyleri geçirin Bayan Hudson. Sonra da bu telgrafı çocuğa verin. Beş şilinlik cevap ücretini de eklemeyi unutmasın.'' Konuklarımız gittikten sonra bir süre sessizce oturduk. Holmes kaşları gözlerine doğru iyice çatılmış, kafasını o kendine özgü şekliyle, düşünce içinde öne eğilmiş halde piposunu ardı ardına tüttürüp durdu. Peki Watson?'' diye sordu birden bana dönerek. ''Bütün bunlardan sen ne çıkartıyorsun?'' Scott Ackless'ın gizemli hikayesinden hiçbir şey çıkartamıyorum. Peki ya cinayet? Ev halkının da ortadan kaybolduğunu düşünürsek bu cinayetle bir şekilde bağlantılı olduğunu ve adaletten kaçmış olduklarını söyleyebilirim. Bu kesinlikle ihtimal dahilinde olan bir yaklaşım. Ancak sen de kabul etmelisin ki o iki hizmetçinin adama karşı bir komplo kurmuş olmaları ve konuğu olduğu bir gece saldırıya geçmeleri çok garip. Aynı şeyi haftanın başka herhangi bir günü de yapabilirlerdi. O zaman neden kaçtılar? Haklısın, neden kaçtılar? Ortada büyük bir gerçek var değil mi? Diğer büyük gerçek ise müşterimiz Scott Eggleston'un başından geçen çarpıcı olaylar. Pekala sevgili Watson, bu her iki büyük gerçeği de kapsayabilecek bir açıklama yaratmak insan zekasının sınırlarını aşar mı sence? Kulağa tuhaf gelen kelimelerden oluşan o gizemli notu da açıklayabilecek bir bakış açısı var olsa bile geçici bir varsayım olarak kabul etmek gerekir. Eğer yakında elde edeceğimiz taze deliller bu çerçeveye sığarsa, varsayımımız da adım adım bir çözüme gidecektir. Peki fikrin nedir? Holmes yarı kapalı gözlerle arkasına yaslandı. Kabul etmelisin ki sevgili Watson, bunun bir şaka olması imkansız. Çünkü görüldüğü üzere ardından korkunç olaylar yaşanmış. Ama Scott Eccliss'ı Vesterya Köşkü'ne çekmenin mutlaka bir gerekçesi olmalı. Nasıl bir gerekçe olabilir ki? Halka halka düşünelim. Her şeyden önce genç İspanyol ile Scott Ecclis arasında gelişen bu tuhaf ve ani dostlukta bir terslik var. Bunu başlatan İspanyolun kendisi olmuş. Ecclis'i tanıştıkları günün hemen sonrasında Londra'nın bir ucundaki evinde ziyaret etmiş ve onu Asher'a getirene kadar da yakın temas halinde olmuş. Tamam da Ecclis'ten ne istiyordu? Ecclis ona ne verebilirdi? Ben adamda çekici bir yan göremiyorum, pek zeki biri değil Hele kıvrak zekalı bir latine göre hiç değil. Peki o kadar insan arasından seçilmesinin nedeni Garcia'nın onda amacına uygun bir özellik görmesi olabilir mi? Bana kalırsa öyle. Bay Eccles geleneksel İngiliz güvenilirliğinin bütün özelliklerine sahip. Diğer İngilizleri ikna etmek için ondan iyi tanık bulunamaz. Kendin de gördün. Anlatılanlar ne kadar olağan dışı olursa olsun müfettişler adamın ifadesinden bir an olsun şüphelenmediler. Peki ama adam neye tanık olacaktı? ''Olanlara bakılırsa hiçbir şeye ama anladığım kadarıyla işler yolunda gitmemiş. Ben meseleyi böyle görüyorum.'' ''Anlıyorum. Lehte tanıklık yapabilirdi yani.'' ''Kesinlikle sevgili Watson. Lehte tanıklık yapabilirdi.'' ''Diyelim ki Visteria Köşkü'nün ev halkı aynı amaç için bir araya gelmiş insanlar. İstedikleri her neyse saat birden önce hareket etmeyi planlamış olsunlar. Evdeki saatlerle oynayarak Scott Atlas'ı zamanından önce yatmaya göndermiş olabilirler.'' Bu durumda Garcia ona saatin 1 olduğunu söylediğinde gerçekten de 12 olabilirdi. Garcia yapması gerekeni yapıp söylediği saatte geri dönmeyi başarabilseydi her türlü suçlamaya karşı güçlü bir savunması olacaktı. Bizim saygıdeğer İngiliz beyefendisi mahkemede sanığın söylenen saatte evde olduğuna dair yemin edebilecekti. Tabii bu en kötü ihtimallere karşı bir önlem. Evet anladım. Peki ya diğerlerinin kayboluşu? Henüz bütün delilleri bulmuş değilim ama karşımızda aşılmayacak engeller olduğunu da sanmıyorum. Yine de deliller olmadan tartışmak hatadır. Yoksa onları teorilerine uydurmaya başlayabilirsin. Ya mesaj? Ne yazıyordu? Kendi renklerimiz, yeşil ve beyaz. Yarışlara benziyor. Yeşil açık, beyaz kapalı. Bu bir işaret olmalı. Ama merdiven, birinci koridor, sağdan yedinci, yeşil çuha. Bu da bir randevu yeri. Bütün bunların altından kıskanç bir koca bile çıkabilir Watson. Meselenin tehlikeli olduğu açık, yoksa kadın acele yazmazdı. D ise bir şifre olmalı. Adam İspanyoldu, bu D Dolores olamaz mı? İspanya'da yaygın bir kadın ismidir. Fena değil Watson, hem de hiç fena değil ama pek de kabul edilir gibi de değil doğrusu. Bir İspanyol başka bir İspanyola kendi dilinde yazardı. Bu mesajı yazan kişi kesinlikle İngiliz, şu muhteşem müfettiş dönene kadar ruhumuza huzur yok. Yine de bizi aylaklığın dayanılmaz yorgunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtaran talihimize minnet duymalıyız. ile memur dönmeden önce Holmes'ün telgrafına bir cevap geldi. Holmes mesajı okumuş, defterinin arasına yerleştirmeye yelteniyordu ki benim merakla beklediğimi fark etti. Bunun üzerine yazıyı gülerek bana attı. ''İşin içinde büyük adamlar var.'' dedi. Telgraf isimler ve adreslerin bulunduğu bir listeden ibaretti. Lord Herringby Küçük Vadi Sir George Falyot, Okşot Kuleleri. By Heinz Heinz, J.P. Porday Binası. By James Baker Williams, Fortun Sarayı. By Henderson, Büyük Kubbe. Rahip Joshua Stone, Aşığı Valsling. Böylece çalışma alanımızı iyice daraltabileceğiz, dedi Holmes. Şüphesiz Binance de kendi yöntemlerine göre benzer bir plan yapmıştır. Pek anlayamadım. Sevgili dostum, Garcia'nın akşam yemeğinde aldığı mesajın bir çeşit randevu olduğu sonucuna varmıştık değil mi? Şimdi eğer mesaja doğru yorumladıysak, randevu yerine ulaşmak için bir ana merdivenden çıkmak ve koridordaki yedinci kapıyı çalmak gerekiyor. Ki bu da evin epeyce büyük olduğunu gösteriyor. Ayrıca Garcia'nın dolaştığı yerleri düşünürsek bu evin Oakshot'a sadece 1-2 mil uzaklıkta olduğunu da çıkarabiliriz. Oakshot'taki büyük evlerin sayılı olacağını göz önüne alarak, Scott Eccles'taki sözünü ettiği emlak bürosuna telgraf gönderdim ve evlerin bir listesini istedim. Gelen cevabı sen de okudun. Bu karmaşık yumağın ucu burada bir yerlerde gizli olmalı. Müfettiş Bynus'u da yanımıza alıp Asher'ın Shirin Surrey kasabasına ulaştığımızda saat 6'ya yaklaşıyordu. Holmes'le ben geceyi geçirmek için hazırlıklı gelmiştik. Kendimize kalacak yer bulduktan sonra dedektifle birlikte Visteria Köşkü'ne doğru yola çıktık. Soğuk ve karanlık bir Mart akşamıydı. Yüzümüze vuran sert rüzgar ve çiseleyen yağmur, bizi bekleyen trajik sona uygun bir hava hazırlıyordu. 2. San Pedro Kaplanı Birkaç mil süren soğuk ve karanlık bir yürüyüşten sonra ahşap, yüksek bir kapının önüne geldik. Buradan iki yanı kereste ağaçlarıyla dolu kasvetli bir yola giriliyordu. Bu kıvrımlı ve karanlık yolun sonundaysa turkuaz renkli göğün altında karanlık kalan alçak bir ev duruyordu. Kapının solunda kalan ön pencerelerden birinden zayıf bir ışık sızdığını fark ettik. Bir memur nöbet tutuyor dedi Baynus. Pencereyi tıklatacağım. Bunu söyledikten sonra çimenli bahçeye girip pencereye uzandı. Buzlu camın arkasında bir adamın hızla sandalyesinden fırladığını hayal meyal seçebiliyorduk. Ardından da keskin bir çığlık duyuldu. Çok geçmeden yüzü kireç kesmiş nefes nefese bir polis memuru kapıyı açtı. Mum elinde titriyordu. ''Ne oluyor Walters?'' diye sordu Bynus sertçe. Adam mendiliyle alnını sildikten sonra derin bir oh çekti. ''Geldiğinizde çok sevindim efendim. Uzun bir nöbet oldu ve ben sinirlerimin bu kadar yıpranacağını tahmin etmemiştim.'' ''Sinir mi?'' dedin. de bir gram sinir yok sanıyordum.'' ''Şey efendim, hep bu sessiz ev ve mutfaktaki acayip şey yüzünden. Siz pencereyi vurunca yine geldi sandım.'' ''Yine gelen nedir?'' ''İblisin ta kendisi. Pencereye gelmişti de.'' ''Neymiş bu pencereye gelen? Ne zaman geldi? Söylesene.'' ''İki saat kadar önce. Hava yeni kararıyordu. Ben de oturmuş bir şeyler okuyordum. Nasıl olduysa bir an kafamı kaldırdım ve pencereden bana bakan bir yüz gördüm. Tanrım ne korkunç bir yüzdü o. Kesin rüyama girer.'' Çok ayıp Walters, bir polis memuruna hiç yakışmıyor. Biliyorum efendim, biliyorum ama gerçekten de çok korktum. İnkar edecek değilim. Siyah değildi, beyaz da değildi. Daha önce böyle bir renk görmemiştim. Sanki kilin üstüne süt dökülmüş gibi acayip bir renkti. Büyüklüğünü sorarsanız, sizin iki katınızdı efendim. Bir de o bakışları yok mu? Kocaman patlak gözler, gözü dönmüş bir canavarın beyaz dişleri. İnanın bana, çekip gidene kadar parmağımı bile kıpırdatamadım. Sonra dışarı koşup fundalığa baktım ama tanrıya şükür kimsecikler yoktu. İyi bir polis olduğunu bilmesem bunu siciline geçirirdim Walters. Ama bir polis memuru şeytanın ta kendisiyle bile karşılaşsa onu ele geçiremediği için tanrıya şükretmemeli. Anladığım kadarıyla gördüğün şey hayal ürünü değilmiş. En azından bunu anlamak zor değil dedi Holmes cep lambasını yakarak. Evet diye sözüne devam etti. Yerdeki çimenleri kısaca inceledikten sonra... ''Ayakkabı izi görülüyor. Ayakları bu kadar büyükse kim bilir kendisi nasıl bir şeydi.'' Sonra ne tarafa gitmiş? Anlaşılan fundaları geçip yola çıkmış. ''Pekala.'' dedi müfettiş düşünceli bir tavırla. ''Bu her kimse ve istediği her neyse şimdilik görünürde yok ve yapmamız gereken daha acil işlerimiz var. Evet Bay Holmes izin verirseniz size evi gezdireyim.'' Dikkatli bir araştırmaya rağmen evin yatak odaları ve oturma odalarından hiçbir şey çıkmadı. Görüldüğü kadarıyla ev sakinleri yanlarında pek bir şey getirmemişlerdi ve getirdikleri azıcık eşyayı da giderken götürmüşlerdi. Ama üstünde Marx, Holborn etiketi olan bir sürü giysi bırakmışlardı. Telgrafla yapılan araştırmalar sonucunda Marx'ın müşteri hakkında iyi para verdiğinden başka bir şey bilmediği ortaya çıktı. Evde bulunan kişisel eşyalar arasında ise birkaç pipo, ikisi İspanyol dilinde yazılmış bazı romanlar, Eski moda horozlu bir tabanca ve bir gitar sayılabilirdi. ''Bunlar bu kadar.'' dedi Baynes, elinde mumla odadan odaya gezerken. ''Ama şimdi Bay Holmes bütün dikkatinizi mutfağa vermenizi rica ediyorum.'' Burası evin sonunda yüksek tavanlı kasvetli bir odaydı. Köşeye atılmış hasırda aşçı yatıyor olmalıydı. Masanın üstü akşam yemeğinden kalma yarısı bırakılmış tabaklar ve kirli tepsilerle doluydu. ''Şuna bir bakın.'' dedi Binance. ''Bundan ne çıkarıyorsunuz?'' Mumu kaldırıp dolabın arkasında duran garip bir objeye tuttu. O kadar kırışıp bozarmıştı ki ne olduğunu anlamak çok güçtü. İlk bakışta siyah deriden yapılmış, cüce gibi bir insan figürüne benziyordu. Yakından incelediğimde ise mumyalanmış zenci bir bebek olduğunu düşündüm. Ama sonradan daha çok bir maymun kalıntısına benzetmeye başladım. En sonunda hayvan mı yoksa insan mı olduğuna karar verememiştim. Dikkatimi çeken başka bir şey ise ortasına atılmış olan beyaz kabuklardı. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç dedi Holmes tuhaf antikaya bakarken. Başka bir şey var mı? Bayness bizi sessizce lavaboya götürüp mumunu tuttu. Tüyleri yolunmadan vahşice parçalanmış büyük beyaz bir kuşun kalıntıları dağılmıştı her yere. Holmes kesik kafanın üstündeki ibikleri işaret etti. Beyaz bir horoz dedi. Çok ilginç, gerçekten tuhaf bir vaka olmaya başladı. Ama Bay Bayness en uğursuz parçayı sona saklamıştı. Lavabonun altından içinde bir miktar kan bulunan çinko bir kova çıkardı. Sonra da masanın üstünden kömürleşmiş küçük bir kemik parçasıyla yığılı bir tepsi getirdi. Burada bir şeyler öldürülmüş ve yakılmış. Bunları şömineden çıkarttık. Sabah getirdiğimiz doktor kemiklerin insan kemiği olmadığını söyledi. Holmes gülümseyerek ellerini ovuşturdu. ''Böyle benzersiz ve eğitici bir vakayı ele alışınızdan dolayı sizi tebrik etmeliyim müfettiş. Beni yanlış anlamanızı istemem ama sahip olduğunuz yetenekler elinizdeki fırsatların çok çok üstünde.'' Müfettiş Bynes'ın küçük gözleri zevkten parıldıyordu. ''Haklısınız Bay Holmes. Taşra'da köreliyoruz işte. Böyle bir vaka bizim için bir şanstır ve umarım bu şansı iyi değerlendiririm. Bu kemiklerden ne çıkarıyorsunuz?'' ''Kuzu olabilir ya da bir oğlak.'' ''Peki ya horoz?'' ''Garip.'' Bay Bay'ınız çok garip. Görülmemiş bir şey olduğunu söyleyebilirim. Evet beyefendi bu evde çok tuhaf huyları olan çok tuhaf insanlar yaşıyor olmalı. Biri öldü. Acaba onu yandaşları mı öldürdü? Eğer öyleyse onları da yakında ele geçiririz. Çünkü bütün limanlara haber salındı. Ama benim görüşüm farklı. Evet efendim benim görüşüm çok farklı. Demek bir teoriniz var. Ve bunu kendi başıma geliştirmek zorundayım Bay Holmes. Bu benim için büyük bir fırsat. ''Sizin bir şöhretiniz var ama ben henüz işin başında sayılırım. Sonunda meseleyi sizin yardımınız olmadan kendim çözdüğümü söyleyebilirsem çok sevineceğim.'' Holmes güldü. ''Pekala müfettiş.'' dedi. ''Siz kendi yolunuzu izleyin, ben de benimkini. Bana danışacak olursanız bulduğum sonuçlar her zaman hizmetinizdedir. Sanırım bu evde görmek istediğim her şeyi gördüm. Artık zamanımı burada harcamaya gerek kalmadı. Orivar ve iyi şanslar.'' Başkalarının görüp de anlam veremeyeceği sayısız işaretlere bakarak Holmes'ün güçlü bir koku aldığını söyleyebilirdim. Dışarıdan bakan birine ne kadar tepkisiz gelirse gelsin, ben parlamaya başlayan o gözlerde gizli bir heves ve gerilim seziyor, tavırlarındaki canlılıktan da avın çok uzakta olmadığını anlayabiliyordum. O alışıldığı üzere hiçbir şey söylemedi, ben de alışıldığı üzere soru sormadım. Ava katılmak ve bu istekli beynin dikkatini gereksiz müdahalelerle dağıtmadan nacizane yardımda bulunmak benim için yeterliydi. Nasıl olsa sonunda her şeyi öğrenirdim. Dolayısıyla beklemeye koyuldum. Ama gittikçe artan bir hayal kırıklılığıyla birlikte boşuna beklediğimi anlamaya başlamıştım. Günler geçiyor ama dostum bir adım olsun ilerlemiyordu. Şehre indiği bir sabah British Museum'ı ziyaret ettiğini tesadüf eseri öğrenmiştim. Bu küçük yolculuğu dışında günlerini uzun ve çoğu zaman yalnız yürüyüşlerle geçiriyor, bazen de tanıdıklarıyla köydeki dedikodular hakkında konuşuyordu. ''Watson, eminim kırda bir hafta geçirmek sana iyi gelecektir.'' dedi bir gün. ''Fundalıkların ilk filizlerini, kestane ağaçlarının çiçeklenişini izlemek ne hoştur. Bir kazma, teneke bir kutu ve botanik üzerine bir kitap sayesinde günlerimiz çok öğretici geçebilir.'' Holmes yanında bu aletlerle gezintiye çıkıyor ama akşamları sadece birkaç önemsiz bitkiyle geri dönüyordu. Bu gezintilerin birinde müfettiş Bynes'a rastladık. Dostumu görünce küçük gözleri parladı. Tombul kırmızı yüzünde bir gülümseme belirdi. Vaka hakkında fazla bir şey söylemedi ama söylediklerine bakılırsa olayların gidişatından onun da memnun olmadığı anlaşılıyordu. Ancak suçun işlenişinden 5 gün sonra sabah gazetemi açtığımda gerçekten çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Gazetede büyük harflerle şöyle yazıyordu. Okshot vakası çözüldü. Cinayet sanığı tutuklandı. Ben başlıkları okurken Holmes oturduğu yerden yılan sokmuş gibi ayağa fırladı. Tanrı aşkına diye bağırdı. Yoksa sonu yakalamış mı? Öyle görünüyor dedim ve haberi okumaya başladım. Dün gece Okshot cinayetiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen bir tutuklama neticesinde Asher ve civarında büyük heyecan yaşandı. Hatırlanacağı üzere Visteria Köşkünden Bay Garcia Okshot bahçelerinde ölü bulunmuş, cesedinden aşırı şiddete maruz kaldığı anlaşılmış, aynı gece uşağı ve aşçısı da kaçmıştı. Merhum beyefendinin evinde değerli eşyaları bulunabileceği, suçun amacının da bu olabileceği ileri sürülmüş ancak bu iddialar ispat edilememişti. Soruşturmayı yürüten nüfettiş Baynıs, kaçakların saklandığı yeri bulmak için elinden geleni ardına koymamakta ve fazla uzağa gitmiş olamayacaklarını, önceden hazırlanmış bir yerde saklandıklarına inanmak için yeterli nedenleri bulunduğunu ifade etmektedir. Başından beri kaçakların bulunacağına dair inanç hiç kaybedilmemiş. Nitekim iri yarı çirkin bir melez olarak son derece dikkat çekici özelliklere sahip olan aşçının birkaç tüccar tarafından görüldüğü bildirilmiştir. Aynı adam Visteria Köşkü'ne geri dönme cüretini gösterince memur Walters tarafından tespit ve takip edilmiştir. Müfettiş Bynes ise bunun üzerine böyle bir ziyaretin belli bir amacı olduğuna ve tekrarlanabileceğine kanaat getirip sadece bahçede birkaç gizli nöbetçi bırakarak evi boşaltmıştır. Nitekim adam dün gece tuzağa düşmüş ve memur Downing'in de ağır yaralandığı bir boğuşma sonucunda ele geçirilmiştir. Sanığın hakim önüne çıkar çıkmaz tutuklanacağını ve bu gelişimden sonra da vakada büyük yol alınacağını tahmin etmekteyiz. ''Baynız'ı hemen görmek zorundayız.'' diye atıldı Holmes şapkasını kaparak. ''Başlamadan yakalasak iyi olur.'' Aceleyle köye ulaştığımızda müfettişin tahmin ettiğimiz gibi evinden yeni ayrılmakta olduğunu gördük. ''Okudunuz mu Bay Holmes?'' diye sordu müfettiş gazeteyi uzatarak. ''Evet Baynız, gördüm. Umarım sana dostça bir uyarıda bulunursam bana gücenmezsin.'' ''Uyarı mı dediniz Bay Holmes?'' ''Meseleyi dikkatle inceledikten sonra doğru iz üzerinde olmadığımıza karar verdim. Emin olmadan fazla ileri gitmeni istemem.'' ''Çok naziksiniz Bay Holmes.'' ''İnan bana, senin iyiliğin için söylüyorum.'' Bir an için Bay Bynas'ın küçük gözlerinden birini kırptığını sandım. ''Herkes kendi yoluna gidecekti Bay Holmes, öyle anlaşmıştık.'' ''Pekala.'' dedi Holmes. ''Benden günah gitti.'' ''Hayır efendim.'' Niyetinizin iyi olduğuna inanıyorum ama herkesin kendince yöntemleri vardır. Bay Holmes, sizin varsa benim de vardır. Daha fazla konuşmayalım o halde. Ben yine de haberleri anlatayım size. Bu adam tam bir vahşi, bir öküz kadar kuvvetli ve acımasız. Onu zapt edene kadar neredeyse Downing'in parmağını ısırıp koparacaktı. Dilimizi hiç bilmiyor. Ondan duyabileceğimiz tek şey homurtu. Ve efendisini öldürdüğüne dair kanıtınız var, öyle mi? Öyle bir şey demedim, Bay Holmes. Siz kendi yolunuzu deneyin, ben de benimkini. Anlaşma böyleydi. Holmes omuz silkti ve müfettişin yanından ayrıldık. Adamı ikna edemiyorum ama sonu hiç iyi olmayacak. Neyse, dediği gibi herkes kendi yoluna gitsin bakalım. Yine de şu müfettiş Bynes'te anlayamadığım bir şeyler var. Şu sandalyeye oturuver Watson, dedi Sherlock Holmes, buldaki odamıza döndüğümüzde. Bu gece yardımına ihtiyacım olabilir. Olan bitenden haberdar olmanı istiyorum. Sana takip edebildiğim kadarıyla vakanın gelişimini anlatacağım. Ana hatlarıyla ne kadar basit görünürse görünsün, tutuklama aşamasında bazı güçlükler çıkabilir. Anlayacağın hala doldurmamız gereken bazı boşluklar var. Öldüğü gece Garcia'ya verilen şu nota geri dönelim. Şimdilik işin içinde Garcia'nın hizmetçilerinin de parmağı olduğu fikrini bir yana bırakalım. Scott Eccles'ı lehte bir tanıklık için evine çağıranın Garcia olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Öyleyse sonunda ölümüyle biten bir girişimde, muhakkak yasa dışı bir girişimde, bulunmak isteyen yine de Garcia'ydı. Yasa dışı diyorum çünkü sadece yasa dışı planları bulunan biri lehte tanıklık ister. O halde onu kim öldürmüş olabilir? Tabii ki bu yasa dışı girişimde hedef olan kişi. Buraya kadar bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum. Şimdi de Garcia'nın adamlarının kayboluşu için bir neden arayalım. Hepsi de bu bilinmeyen suçun ortaklarıydı. Garcia eve döndüğünde her şey anlaşılırsa İngiliz beyefendinin tanıklığı sayesinde bütün şüphelerden kurtulunacak, işler yoluna girecekti. Ama bu girişimleri tehlikeliydi. Dolayısıyla Garcia belirlenen bir saatte geri dönmezse hayatını kaybettiği sonucuna varılabilirdi. Bu durumda kalan iki adamın soruşturmadan kaçmak için önceden ayarlanmış bir yere gizlenmeleri ve ortalık durulunca planlarına devam etmeleri kararlaştırılmış olmalıydı. Bu her şeyi açıklardı değil mi? Olan biten her şey şimdi gözümde canlanmaya başlamıştı. Her zamanki gibi nasıl oldu da daha önce düşünemedim diye hayıflanıyordum. Peki adamlardan biri neden geri dönsün ki diye sordum. Kaçış karmaşası sırasında değerli bir şeyin arkada bırakılmaması gereken bir şeyin unutulduğunu ileri sürebiliriz. Bu da adamın ısrarını açıklayabilir değil mi? Sonraki adım nedir? Sonraki adım Garcia'nın yemekte aldığı not. Bu, öteki uçta başka bir ortakları daha olduğunu gösteriyor. Peki bu öteki uç neresiydi? Daha önce büyük evlerden ve civardaki büyük evlerin sınırlı sayıda olduğundan söz etmiştim. Köydeki ilk günlerimi botanik araştırmalarından vakit buldukça bütün büyük evleri ve ev sakinlerinin aile geçmişlerini inceleyerek geçirdim. Olsa olsa Okşot'un öteki ucunda, olay mahaline yarım mil kadar uzaklıktaki meşhur Jaka Ben çiftliği, büyük kubbe olabilirdi. Diğer malikaneler gösterişten uzak yaşayan, sıkıcı ve saygın insanlara aitti. Ama büyük kubbenin sahibi Bay Henderson, nereden bakarsan bak tuhaf maceralara hiç de yabancı olmayan bir adamdı. Bunun üzerine bütün dikkatimi adama ve diğer ev sahiplerine vermeye başladım. Eşi benzeri görülmemiş insanlardı bunlar Watson. En başta da adamın kendisi. Mantıklı bir bahane bulup adamla görüşmeye başardım ama karanlık, çökük gözlerine baktığımda neyin peşinde olduğumu anladığını sezmiştim. Adam ellili yaşlarında, güçlü, aktif, kır saçlı, siyah gür kaşlı, dimdik, imparator gibi bir havası var. Solgun yüzünün ardında alev alev yanan bir ruha sahip. Acımasız, otoriter bir adam. Ya yabancı ya da uzun süre tropik bölgelerde yaşamış. Çünkü cildi sarı ve cansız ama adamın kendisi sopa gibi dimdik. Arkadaşı ve yardımcısı Bay Lucas da şüphesiz onun gibi yabancı, esmer, kurnaz, yumuşak tavırlı ve konuşmasından zehir gibi bir nezaket akıyor. Gördüğün gibi Watson, karşımızda iki ayrı yabancı aile var. Biri Visteria Köşkü'nde, diğeri ise büyük kubbede. Yani boşluklar dolmak üzere. Yakın arkadaş olan bu iki adam evin her şeyi. Ama ilk etapta bizim için daha önemli sayılabilecek bir kişi daha bulunuyor. Henderson'ın iki çocuğu var. 11 ve 13 yaşlarında iki kız. Bakıcıları ise kırklı yaşlarında bir İngiliz hanımefendi, Bayan Burnett. Ayrıca bir de aile yadigarları bir uşakları var. Bu küçük grup gerçek aileyi oluşturuyor. Henderson durmayı sevmeyen tam bir gezgin olduğu için seyahatlere de hep beraber çıkıyorlar. Büyük kubbeye de bir yıllık bir seyahatin ardından birkaç hafta önce gelmişler. Unutmadan adamın Karun gibi zengin olduğunu, canı ne isterse yapabilecek kadar parası olduğunu da ekleyeyim. Evin geri kalanı uşaklar, ayakçılar, hizmetçi kızlar ve bir İngiliz malikanesinde görebileceğin türden aşırı beslenmiş tembel hizmetlilerle dolu. Buraya kadarını köydeki dedikodulardan, biraz da kendi gözlemlerimden öğrendim. Bu konuda işten atılmış kin dolu hizmetçilerden iyisi yoktur. Şans eseri ben de böyle birini bulmayı başardım. Şans dediğime bakma aramasaydım karşıma çıkmazdı. Binance'ın da altını çizdiği gibi herkesin kendince bir sistemi vardır. Yani kendi sistemim olmasaydı patronu tarafından bir öfke anında kovulan büyük kubbenin eski bahçıvanı John Warner'ı asla bulamayabilirdim. Warner'ın kendisi gibi eski patronlarından duydukları korku ve nefrete birleşen başka arkadaşları da vardı. Böylece evin sırlarına giden anahtarı bulmuştum. Bunlar tuhaf insanlar Watson. Henüz tam olarak anlayabilmiş değilim ama gerçekten de çok tuhaf insanlar. Ev iki kısımdan oluşuyor. Bir kanatta hizmetçiler, diğerinde ise ev sahipleri kalıyor. Bu iki kanat arasında ailenin yemek servisine bakan Henderson'ın uşağı hariç neredeyse hiçbir bağlantı yok. Servisler evdeki tek bağlantı noktası olan bir kapıya getiriliyor. Mürebbiye ve çocuklar nadiren dışarı çıkıyorlar. O da bahçeden başka bir yere değil. Henderson'ı yalnız yürürken görmek imkansız. Esmer yardımcısı adamı gölge gibi takip ediyor. Hizmetçilerin arasındaki dedikodulara bakılırsa efendilerinin bir şeylerden ödü kopuyormuş. Adam para için ruhunu şeytana satmış, diyor Warner. Nereden geliyorlar, kimin nesiler bilen yok. Çok asabiler. Henderson uşaklara iki kez kırbacıyla saldırmış da ancak kesenin ağzını açarak yırtmış. Şimdi Watson, bu yeni bilgiler ışığında durumu tekrar değerlendirelim. Artık mektubun bu garip aileden geldiğini ve Garcia'ya önceden planlanmış bir girişimi tamamlamaya davet ettiğini farz edebiliriz. Peki ama mektubu kim yazdı? Yazan kişi evin sınırları içinde yaşayan bir kadın olmalı. O halde mürebbiye Bayan Burnett'ten başkası olamaz. Her şey buna işaret ediyor. Ne olursa olsun bunu varsayım olarak alıp bizi nereye götüreceğine bakabiliriz. Sırası gelmişken ekleyeyim. Bayan Burnett'in yaşı ve karakterini göz önüne alarak meselede bir gönül ilişkisi bulunma ihtimalini yok sayabiliriz. O halde notu o yazdıysa Garcia'nın arkadaşı ve yandaşı olmalı. Peki bu durumda onun ölümünü haber aldığı zaman ne yapmasını bekleriz? Eğer adam gizli kapaklı bir meselede öldüyse kadın acısını yüreğine gömmüş olabilir ama yine de onu öldürenlere karşı içten içe bir nefret besleyeceği için intikam uğruna elinden gelen yardımı yapmaya hazır olacaktır. O halde kadınla görüşüp bundan faydalanmaya çalışmalı mıyız? İşte ilk düşüncem bu oldu. Ama gerçekler pek sevimli değil. Bayan Burnett'i cinayet gecesinden beri gören olmamış. O akşamdan beri kayıp. Acaba yaşıyor mu? Belki arkadaşını çağırdığı gece onun da hayatı son bulmuştur. Birileri tarafından alıkonuluyor olabilir mi? Üzerinde durmamız gereken konu da bu. Durumun zorluğunu anlamış olmalısın Watson. Şikayette bulunabileceğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir dosyayla hakim karşısında gülünç duruma düşebiliriz. Kadının kayboluşu hiçbir şeyi ispat etmez. Çünkü onlarınki gibi sıra dışı bir evde herkes bir haftalığına gözden kaybolabilir. Ama yine de kadının hayatı tehlikede olabilir. Tek yapabileceğim evi gözetlemek ve casusum Warner'ı kapıya nöbetçi koymak. Böyle bir durumun devam etmesine izin veremeyiz. Kanun bir şey yapamıyorsa kendimizi tehlikeye atmak zorundayız. Tavsiyen nedir? Kadının odasını öğrendim. Dışarıdaki bir binanın tepesinden girebiliriz. Tavsiyem şu. Gece ikimiz oraya gidelim ve bu gizemli evin sırrını çözmeye çalışalım. İtiraf etmeliyim ki bu teklif pek hoşuma gitmemişti. Üstüne ölüm kokusu sinmiş eski bir ev. Tuhaf ve tekinsiz ev sakinleri. Karşımıza çıkabilecek bilinmeyen tehlikeler ve yaptığımız işin kanunlara aykırı olduğu gerçeği hevesimi kırmaya yetiyordu. Ama soğuk soğukkanlı mantığında insanı her türlü maceraya atılmaya iten bir şey vardı. Ancak bu şekilde bir sonuca ulaşılabileceği ortadaydı. Yani sessizce dostumun peşinden gidip kendimi kaderin oyunlarına bırakmaktan başka bir şansım yoktu. Yine de araştırmamızın büyük bir macerayla sonuçlanacağını bilemezdik elbette. Köylülerden biri heyecanla odamıza daldığında saat beşe geliyordu ve bu Mart akşamında gölgeler uzamaya başlamıştı. ''Gittiler Bay Holmes. Son trenle gittiler. Kadın kaçmayı başardı. Şimdi aşağıdaki arabanın içinde bekliyor.'' ''Harika, Warner.'' diye atıldı Holmes'u ayağa fırlayarak. Watson, ''Boşluklar hızla kapanmaya başladı.'' Arabada sinirleri yıpranmış, yarı baygın bir kadın oturuyordu. Çökmüş yüzünde yakın zamanda yaşanmış bir trajedinin izleri okunuyordu. Başı bezgince göğsüne düşmüştü. Kafasını kaldırıp donuk gözlerini bize çevirdiğinde göz bebeklerinin geniş irisinin içinde kaybolduğunu fark ettim. Afyon verilmişti. ''Söylediğiniz gibi kapıda nöbet bekledim Bay Holmes'' dedi eski bahçıvan. Araba dışarı çıktığında onları istasyona kadar takip ettim. Kadın ayakta uyuyor gibiydi ama trene bindirmeye kalktıklarında canlanıp karşı koymaya başladı. Zorla bindirdiler ama bir kez daha kurtuldu ellerinden. Ben de onu kaptığım gibi bir arabaya atarak buraya getirdim. Vagondaki o yüzü asla unutamam. O kara gözlü, sarı şeytan fırsatını bulsaydı şu anda hayatta olamazdım. Kadını yukarı çıkarıp kanepeye yatırdık. Birkaç koyu kahvenin ardından ilacın etkisinden kurtulmaya başlamıştı. Bu arada Binance'da çağrılmış, gelişmeler çabucak anlatılmıştı. ''Hay Allah, tam da istediğim kanata bulmuşsunuz.'' dedi müfettiş dostumun elini sıkarak. ''Demek başından beri sizinle aynı iz üzerindeymişiz.'' ''Nasıl? Siz de Henderson'ın peşinde miydiniz?'' ''Evet, Bay Holmes. Siz büyük kubbedeki çalılıklarda sürünürken ben de civardaki ağaçlardan birinin tepesinden sizi izliyordum. Ama önce siz buldunuz işte.'' ''Peki o melezi neden tutuklamadınız?'' Baynus kıkırdadı. ''Kendisine Henderson diyen adamın gözlerin üstünde olduğunu bildiğinden emindim. Tehlikede olduğunu bildiği sürece bekler hiç harekete geçmezdi.'' Ben de onunla ilgilenmediğimizi düşünmesi için yanlış adamı tutukladım. Böylece kaçmaya çalışırken Bayan Burnet'i yakalama fırsatı bulacağımızı biliyordum. Holmes elini müfettişin omzuna koydu. Mesleğinde çok yükseleceksin. İçgüdü ve sezgilerin kuvvetli. Dedi. Binance zevkten kıpkırmızı oldu. İstasyonda bütün hafta tebdili kıyafet bekleyen bir adamımız vardı. Büyük kubbedekiler her nereye giderse o da peşlerinden gidecek. Bayan Burnett'i ellerinden kaçırınca endişelenmiş olmalılar. Neyse ki adamımız onları yakaladı da istediğimiz oldu. Kadının tanıklığı olmadan kimseyi tutuklayamayız. Bu yüzden bir an önce ifadesini almak zorundayız. Kendine geliyor, dedi Holmes, bakıcı kadına bakarak. Söylesene Baynus, bu Henderson kimin nesi? Henderson, diye cevap verdi müfettiş, bir zamanlar San Pedro Kaplanı olarak da bilinen Don Morillo. San Pedro Kaplanı. Bu sözcükleri duyar duymaz, adamın bütün geçmişi bir çırpıda aklıma gelmişti. Bir ülkeyi uygarlık bahanesiyle sömüren, kan kusturan, daha alçak bir diktatör var olmamıştır herhalde. Güçlü, korkusuz ve zeki bir adamdı. Bu özellikleri sayesinde bir halkı 10-12 yıl boyunca baskı altında yönetmeyi başarmıştı. İsmi Orta Amerika'da korkuyla özdeşleşmişti. Diktatörlüğünün sonlarına doğru bütün dünya ona karşı birleşmişti. Ama adam acımasız olduğu kadar kurnazdı da. Belanın geldiğini anlar anlamaz bütün servetini bir gemiye yükleyip kaçmıştı. İsyancılar ertesi gün geldiklerinde saray bomboştu. O günden bu yana onu gören olmamış. Ancak Avrupa basınında yeni kimliğiyle ilgili söylentiler süre gelmişti. ''Evet efendim, San Pedro kaplanı Don Morillo'' dedi Baynes. Araştırırsanız San Pedro'nun resmi renklerinin notta yazıldığı gibi yeşil ve beyaz olduğunu görürsünüz. Adamın Paris, Roma, Madrid ve Barcelona'ya kadar izini sürdüm. Nihayet gemisinin 1886'da Barcelona'ya ulaştığını öğrendim. O zamandan beri intikam için aranıyormuş ama ancak şimdi bulmuşlar. İzini bir yıl önce buldular dedi Bayan Burnett. Oturduğu yerde doğrulmuş konuşmaları dinlemeye başlamıştı. Daha önce bir kez daha suikast girişiminde bulundular ama iblisin teki kendini feda edip adamı kurtardı. Bu kez de Soylu Garcia hayatını kaybetti ve canavar yine yoluna devam ediyor. ''Ama bir kez daha deneyecekler. Bir kez daha ve bir gün adalet yerini bulacak. Buna adım gibi eminim.'' Kadın zayıf ellerini kavuşturdu. Yorgun yüzü tutku dolu nefretinden bembeyaz kesilmişti. ''Peki ama bu işe siz nasıl karıştınız Bayan Burnett?'' diye sordu Holmes. ''Bir İngiliz hanımefendisi böyle cinayetlere nasıl olur da bulaşır?'' ''Katıldım çünkü adaletin yerini bulması için başka yol yok. San Pedro'da yıllar önce oluk oluk akan kan.'' Çalınan gemi yüküyle hazine İngiltere kanunlarının çok mu umurunda sanki? Sizler için bunlar başka bir gezegende işlenmiş suçlardan farksız ama biz biliyoruz. Gerçeği üzüntü ve acı içinde öğrendik. Bizler için Juan Murulio'dan büyük cehennem zebanisi olamaz ve mağdurları intikamlarını alana kadar hayatta huzur bulamayacaklar. Şüphesiz dedi Holmes dedikleriniz doğru. Gadarlıklarını duymuştum. Peki ama bundan siz nasıl etkilendiniz? Size her şeyi anlatacağım. Bu alçağın yöntemi bellidir. İleride kendisine tehlikeli bir rakip olacağını tahmin ettiği herkesi bir bahane bulup öldürür. Kocam, gerçek adam Signora Victor Durandu'dur. San Pedro'nun Londra elçisiydi. Onunla tanışıp evlendik. Dünya üzerinde ondan soylu bir adam olamazdı. Ama ne yazık ki Murillo kocamın nasıl biri olduğunu öğrendi. Bir bahane uydurarak yanına çağırttı ve onu vurdurdu. Kocam başına gelecekleri hissetmiş olacak ki giderken beni yanında götürmemişti. Sonradan bütün mal varlığına da el konunca bana geriye sadece kırık bir kalp kalmıştı. Sonra o despotun çöküşü başladı. Sizin de bildiğiniz gibi kaçmayı başardı. Ama hayatlarını mahvettiği insanlar, yakınlarını, sevdiklerini işkenceyle yitirenler meseleyi böyle kapatmamaya kararlıydılar. Bir araya gelerek bir topluluk kurdular ve iş bitene kadar ayrılmamaya yemin ettiler. Eski despot Murillo'nun Henderson adıyla ortaya çıktığını öğrendiğimizde ev halkına kendini kabul ettirmek ve yaptıklarından diğerlerini haberdar etme görevi bana düştü. Mürebbiye rolüyle aileye katılmayı başarmıştım. Her yemekte yüz yüze geldiği bu kadının kocasını aceleyle bir saat içinde ebediyete gönderdiği kadının kendisi olduğunu bilmiyordu tabii. Yüzüne gülüyor, çocuklarını eğitiyor, bir yandan da doğru zamanı kolluyordum. Takipçilerden kaçmak için Avrupa'da oradan oraya mekik dokuduk ve sonunda İngiltere'ye ilk gelişinde aldığı bu eve döndük. Ama adaletin bekçileri onu burada da bekliyordu. San Pedro'nun ileri gelen ailelerinden birinin oğlu olan Garcia buraya geri döneceğini tahmin etmiş. Her biri intikam ateşiyle yanan iki yandaşını da beklemeye koyulmuştu. Gündüzleri fazla bir şey yapılamazdı. Çünkü Murillo her türlü önlemi alıyor, eski parlak günlerde Lopez adıyla tanınan şimdinin Lucas'ını yanından ayırmıyordu. Ama geceleri yalnız uyuyor olması intikamcılar için iyi bir fırsattı. Neyse, önceden ayarlanan bir akşam dostuma son talimatları ilettim. Adam sürekli tetikte olup odasını sürekli değiştirdiği için bilginin taze gönderilmesi gerekiyordu. Benim görevim ise kapıyı açık tutmak ve dışarıya bakan pencerelerden birinden her şeyin yolunda olup olmadığına göre yeşil ve beyaz ışıkla sinyal vermekti. Ama işler yolunda gitmemişti. Nasıl olduysa Lopez'in şüphesini çekmiştim. Arkama saklanmış notu yazar yazmaz üstüme atılmıştı. O ve efendisi beni odama götürdüler ve bir vatan hainiymişim gibi ne ceza vereceklerini tartışmaya başladılar. Yapacaklarının sonuçlarından nasıl kurtulacaklarını bilseler hemen oracıkta öldürürlerdi beni. Nihayet uzun tartışmalardan sonra bu cinayetin tehlikeli olduğuna karar verdiler. Ama Garcia'dan da kurtulmak istiyorlardı. Sonunda Murillo kolumu öyle bir bükmeye başladı ki acıya dayanamayıp Garcia'nın adresini söyledim. Yemin ederim Garcia'nın başına gelecekleri bilseydim ağzımdan tek bir söz alamazlardı. Neyse Lopez yazdığım nota adresi ekledi, mühürledi ve uşak Jose'ye gönderdi. Onu nasıl öldürdüklerini bilmiyorum. Ama Lopez bana gözcülük etmekle meşgul olduğu için bunu yapanın Murillo olduğundan eminim. Herhalde patikanın yanında sık çalılardan birine saklanıp Garcia’ya geçerken üstüne atlamıştır. Başta Garcia'nın eve girmesine izin verip hırsız süsü verilerek öldürmeyi düşünmüş. Ama sonra bir soruşturmaya kalkışırlarsa gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasından korktukları için bundan vazgeçmiş olmalılar. Kaldı ki Garcia'nın ölümüyle arkadakilere de gözdağı verebilirlerdi. Ben yaptıklarından haberdar olmasam onlar için her şey yolunda gidiyor denebilirdi. Hayatımın pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkındaydım. Beni odama kapatmışlar, yıldırmak için korkunç tehditlerle gözümü korkutmaya başlamışlardı. Omzumdaki yara izini ve kollarımdaki çizikleri görüyor musunuz? Bir kez pencereden bağırmaya çalıştığım bir sırada yakalayıp ağzımı da bağladılar. Bu acımasız mahkumiyet 5 gün sürdü ve bu süre içinde iyice zayıf düşmem için doğru düzgün yemek vermediler. Bu akşam üzeri önüme mükellef bir yemek getirdiler ama bana uyuşturucu verdiklerini yemeği yedikten sonra anladım. Beni yarı itekleyip yarı taşıyarak arabaya götürdüklerini hayal meyal hatırlıyorum. Aynı halde istasyona kadar gitmişiz. Ancak tekerlekler hareket etmeye başladığında kendime geldim. Özgürlük için başka şansım kalmamıştı. Var gücümle ayağa fırladım ama geri çektiler. Beni arabaya bindiren bu iyi adam olmasa ellerinden asla kurtulamazdım. Neyse ki bana artık el süremeyecekler. Bu çarpıcı hikayeyi hepimiz dikkatle dinlemiştik. Sessizliği ilk bozan Holmes oldu. "Güçlükler henüz geçmedi," dedi Holmes kafasını sallayarak. "Polislik iş kalmadı ama yasal işlemler yeni başlıyor." "Kesinlikle," dedim. "İyi bir avukat davayı kolaylıkla nefsi müdafaaya çevirebilir. Geçmişte yüzlerce suç işlemiş olabilirler ama sadece bundan yargılanacaklar." "Yapmayın beyler," dedi Baynes'e şeyle. Kanun bundan daha iyisini de başarabilir. Nefsi müdafaa başka bir şey. Bir insanı soğukkanlılıkla tuzağa düşürüp öldürmek başka şey. Hayır, hayır. Bir kez büyük kubbenin sakinlerini Guildford Mahkemesi'ne getirdik mi gerisi kolay. Ancak San Pedro Kaplanı'nın yakalanması için biraz daha süre geçmesi gerekiyordu. O ve arkadaşı Edmonton sokağındaki belediye binasına girip kurzon Meydanı'na açılan arka kapıdan kaçarak izlerini kaybettirmeyi başarmışlardı. O günden sonra onları bir daha İngiltere'de gören olmadı. Yaklaşık 6 ay sonra Montalva markizi ve yardımcısı Signor Rulli Madrid'deki Escuriel Oteli'ndeki odalarında ölü bulundular. Suç nihilislere atıldı ama katiller hiçbir zaman bulunamadı. Müfettiş Bynes bir gün Baker Sokakı'ndaki bizi ziyarete geldi. Yanında getirdiği resimlerde yardımcının karanlık yüzünü, efendisinin otoriter hatlarını, büyüleyici siyah gözlerini ve gür kaşlarını tanımamak imkansızdı. Geç de olsa adaletin yerini bulduğuna hiç şüphemiz kalmamıştı. ''Karmaşık bir vaka sevgili Watson'' dedi Holmes bir akşam piposunu yakarken. ''Bunu her zamanki gibi kısaca anlatıp geçemeyeceksin. İşin içinde iki kıta, ikisini de birbirinden gizemli güç odakları var. Tabii iş, saygıdeğer dostumuz Scott Eccles'ın da katılımıyla iyice karışıyor. Burada merhum Garcia'nın parlak zekası ve kendini koruma yönündeki sağlam içgüdüleri ortaya çıkıyor. Ayrıca tam bir ihtimaller... Ayrıca tam bir ihtimaller karmaşasının içinde bulunmamıza rağmen, değerli işbirlikçimiz müfettişin kılavuzluğunda doğru yolu bulmamızı da unutmamak gerek. Senin için açıklığa kavuşmamış bir şey kaldı mı? Şu melez aşçının geri dönüşü. Sanırım bunun nedeni de mutfaktaki o garip yaratık, adamın San Pedro ormanlarından gelmiş bir vahşi olduğunu düşünürsek, bunun kendisi için önemli bir put olduğunu varsayabiliriz. Arkadaşıyla birlikte önceden ayarladıkları bir yere kaçtıklarında, ki orada da onları muhakkak bir başka yandaşları bekliyordu, adamı bu önemsiz parçayı unutması için ikna etmeye çalışmış olmalılar. Ama Melez'in aklı geride kalmıştır bir kere. Ertesi gün geri döndüğünde memur Walters'ın nöbet tutmakta olduğunu gördü. Üç gün daha bekledi ama nihayetinde inançları yüzünden tekrar geri döndü. Müfettiş Binance her zamanki kurnazlığıyla meseleyi bize anlatırken aslında işin önemini kavramış, o yaratığın geçeceği yerlere tuzakları kurmuştu bile. Başka bir şey var mı Watson? Parçalanmış kuş, kan dolu kova, yanmış kemikler, o tuhaf mutfağın esrarı. Holmes defterine not düşerken gülümsedi. Bir sabah British Museum'a gidip bu ve bunun gibi konuları araştırdım. Ackerman'in Zencilerin Dinleri ve Voodoo adlı eserinde şöyle yazıyor. Gerçek bir Voodoo müridi, masum olmayan tanrılarıyla arasını hoş tutmak için belli bazı kurbanlar verir. Kimi ileri vakalarda bu ayinlerin insan kurbanı şeklini aldığı ve sonrasında yamyamlığın takip ettiği bilinmektedir. Ancak en yaygın kurbanlar canlı canlı parçalanan beyaz bir horoz ya da boğazı kesilip vücudu yakılan siyah bir keçidir. Gördüğün gibi vahşi dostumuz pek bir inançlıymış. Gerçekten acayip Watson diye ekledi Holmes defterini kapattıktan sonra. Ama bu vakada bir kez daha tanık olduğum üzere acayipin bir adım ötesi dehşet olabiliyor.